Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Dinimiz İslam mezarlık dini değildir Uzay dini de değildir insanlara gelmiş, insanların yaşadığı yerde yaşanır bir dindir. İnsanın olmadığı yerde, İslam olmaz. İslam'a gerek olmaz zaten. İnsanlığın kurulamadığı yerde de, Müslümanlık kurulamaz. Çünkü Müslümanlık, insanlık içindir. İnsanlığın çocuklarını diri diri gömdüğü yerlerde Müslümanlık gelerek hayat kurmuştur. Bugün farklı açılardan Müslümanlığımızı insanlığımızla beraber yürütmek zorunda olduğumuzu Tekrar tekrar anlamak zorundayız. İslam devletini kaybetmiş bir nesliz. Bunda bir sıkıntı yok. Böyle bu hakikat. İslam devletini kaybettik de insanca bir devletimiz mi oldu sanki? İnsanca bir devletimiz olsa zaten İslamca devlet de onun doğal sonucu olarak karşımıza çıkardı. İnsanlığı kaybettiğimiz zaman, İslamlığı da kaybederiz. İslamlığı kaybedince insanlık zaten gitmiş demektir. Bu sebeple, evlerimizi düzenlerken, çocuklarımızı yetiştirirken, vakıflar ve benzeri kurumlar kurarken, insanlıktan, taviz vererek bir şey yapamayacağımızı anlamak zorundayız sizinle bir örnek üzerinden bu konuyu paylaşmak istiyorum kardeşlerim şu gördüğünüz hepimizin tanıdığı bilhassa şoförlerin çok iyi bildiği kirko dediğim şey Kiriko Kaldırıcı alet demek Bu Taksiler için Ayarlanmış Bir buçuk ton Kaldırabilir Bir kirikodur Bunu kamyonun altına koyamazsınız Bir tırın Lastikleri bir buçuk ton geliyor zaten bu sadece taksi kaldırır. Eğer arabanız biraz büyükse, bu kir koyu kullanmanız gerekir. Bu da üç tonlukmuş. Biraz daha büyükse arabanız, bu on tonluk kir koyu kullanmanız gerekir. Reklam, Yapmıyorum, hayatı tanıtıyorum, İslam'ı tanıtıyorum. Evlerimizde düzen niye kuramıyoruz, eşlerimizi niye hep kötü olarak görmeye çalışıyoruz, görüyoruz, onu anlatıyorum. Evlerde kirikot bulundurmuyoruz, onun için aile huzurumuz yok demiyorum herhalde. Ama hayat kurallar üzerine yürür. Hayaller üzerine yürümez. Hayat, dünya kimseye taviz vermez. Sen üşüme diye güneş fazla ısısını göndermez. Sen güneşe göre ayarlanacaksın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu on ton, Kaldırır bir kiri koymuş. Bu da 20 ton kaldırır bir kiri koymuş. Eğer sen beş çocuklu bir aileysen, sen bu kiri kuyu kullanacaksın. Zengin kızıyla evlendiysen, 20 tonluk kiri kullanacaksın. Sen. Hem İmam Hatip mezun olsun, ilahiyat mezun olsun, yazar olsun, güzel olsun diye evlenmiştin. Şimdi, dağdan inmiş mantıklı aile sürdürmeye çalışıyorsun. Kardeşlerim, bu kirkolardan birer tane, bu zihnimizdeki kirkolardan birer tane stokta bekletelim. Bu ders boyunca bu kiriko bize lazım olacak. Müslüman olarak yaşadığımız sürece de bu mantık bize lazım olacak. Aziz kardeşlerim bir taksi bilemedin iki ton geliyor. Bir kamyon ve tırda boşken bile on ton geliyor. Bir usta Düşününüz. Şu küçücük kirikoyu tırın altına koymuş, kaldırmış tırı, altına da girmiş tamirat yapıyor. 10 dakika sonraki kazanın adını tahmin ediyor musunuz? Pestili çıkmış bir tamirci. Çünkü bu tırın altına konacak bir kiriko değildi. Ben kirko'yu kaldırdım, altına girdim, eceline girdin. Ecelini kendin davet ettin. Kamyon başka, taksi başka, bisiklet başka. Kardeşlerim, Rabbimiz hepimizi parmak uçlarımıza varıncaya kadar Kur'an'ımızın beyanıyla, parmak uçlarımızdaki izlere varıncaya kadar, farklı farklı yarattı. Hiçbirimiz, herkes değiliz. Hepimiz hiç kimse değiliz. Tekiz bu dünyada. Bir benim, yakın benzerlerim olabilir. Biyolojik olarak, fizyolojik olarak, zihin yapısı olarak hatta dini gelişme olarak da biz Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman kitaplara iman, kadere iman, öldükten sonra dirilmeye iman konularında hep eşitiz. Farklı düşünen Müslüman olamaz. Ama Kur'an'ı ezberlemekte farklı farklıyız. Kimimiz on surecik bilir, kimimiz yüz sure bilir kimimiz tefsirini bilir kimimiz anlamını hiç bilmez hep farklı farklıyiz biz haddimizi bilmek zorundayız aksi takdirde bugün anne babaların ve hoca efendilerin düştüğü hatanın adı kiriko hatasıdır On satır Kur'an ezberlemesi mümkün olmayan çocuğu hafızlık maratonuna koyarak çocuğu kaybetmiştir. Şeytana teslim etmiştir. Çocuk medresede ufak bir sarık sardığı için alim olduğunu zannetmiş, dini ona emanet etmiştir. O da kalkıp küçücük bir kirkocuk olduğu halde, Kendisini İmam-ı Azam'ın altına koymuş, İmam-ı Azam'ı kaldırmaya çalışmıştır. İmam-ı Azam da düştü, o da altında kaldı, başkalarının da imamı gitti bu sefer. Bilgimiz, kabiliyetimiz ve yeteneklerimiz, dindarlığımız, haddimizi bilmemizi gerektiriyor. Devlet sana bir evlilik cüzdanı vermiş sen kendini nedir ya dünya sorumlusu adam zannettin bütünü bir evlilik cüzdanı var o da yarısı senin yarısı eşinin zaten ne ölüm garantin var bu dünyada ne rızık garantin var ne sağlık garantin var yanından geçilmiyor karunlaştın sen kaldırma kapasitemizi bilmek zorundayız Fazularımızla kaldıracağız. Beynimizle kaldıracağız. Hayallerimiz bir şeyi kaldırmaz. Evlenirken hayalcı evlilik yapmamak gerekiyor. Çocukların hayalperest babası olamayız. Gerçekçi babalar olmak zorundayız. Çocuk ve ben baba olduğum zaman, ben anne olduğum zaman, çocuk ve ben Dengelimiz üzerinden bir hayat yaşamak zorundayız. Müslümanlığımızı da, Dünya hayatımızı da bu denge üzerinden yazacağız. Bir Müslüman, asgari, asgari ücretle geçinirken, Fabrikatörler gibi hayaller kuramaz. Aptalca olur bu. 120 ay taksite girilmez. 120 dakikalık hayat garantisi olmayan birisi, 120 ay takside niye girsin? Herkes yorganı kadar ayak uzattığı gibi Allah'ın verdiği kabiliyet kadar da konuşmalıdır. Ömrü medreselerde ve ilim kütüphanelerinde geçmiş insanlar Senede bir defa bir derginin fotoğraflarına bakmaktan başka ilmi kabiliyeti olmayanların tenkit tahtası haline geldiği zaman dünyada her şey alabora oldu demektir. Kardeşlerim dinimiz dengeleme dinidir. Kabiliyetlerimizi ve hayallerimizi bir dengede yaşamak zorundayız. Allah'ın vermediğini alamazsın. Güzel bir eş adayı, güzelsen talep edebilirsin. Herkesin dengini bulması gerektiği ve dengini bulduğu zaman huzur bulacağı bir hayat yaşıyoruz biz. Arzularımız değil, gerçeklerimiz bizi yönlendirmeli. Kış oldukça güneşi dünyaya yaklaştırın ben üşüyorum diyen akılsıza benzeriz o zaman. Siyasetçilerin binbir yalanla bize vaat ettikleri şeylere, kapitalizmin yalanlarına, liberalizmin hilelerine aldanarak hayat düzeni kuramayız ki biz. Bir siyasetçi çıkıp dese ki, önümüzdeki yıldan itibaren bu ülkede kış olmayacak, kışı yasaklayacağız kanunen, hiç kimse üşümeyecek dese inanacağız mı buna şimdi? Bedava kömür vereceğim dese inanırım, ama kışı kaldıracağım sözüne nasıl inanacağım ben? Ondan sonra çıkıp Taksim'de miting mi yapacağız, hani kışı kaldıracaktınız siz, hala kış geliyor. Hayatımızı bu, Komik tabloda yaşadığımızı anlatmak istiyorum kardeşim. Henüz böyle bir vaat de bulunan olmadı ama bir iki seçimi sonra bu da gelecek merak etmeyin. Vaat edecek bir şey kalmadı çünkü. Çalışma, çalışmadığın için sana maaş vereceğim dendi nasıl olsa. Geriye ne kaldı ki? Üşüyorsan ben seni ısıtacağım demesi yerine üşümeyi engelleyeceğiz kanunen. Kimse üşümeyecek diye kanun çıkaracağız derse şaşmayın. Hayat bu değil kardeşlerim. Bu hayatın filmi bile değil. Evet, Rabbimizin ihsan etmiş olduğu dünya nimetlerini sonuna kadar kullanacağız. Nimet kullanmak başka şey, nimet sarhoşu olmak başka bir şeydir. Yeni nesil nimet sarhoşu olmuştur. bu sarhoşluğu, çok farklı bir zaviyeden, şu kirkonun, tankın altına nasıl konduğunu, bir tank 60 ton, tankı kaldırmak için de, bu kirkoyu, hatta bu bile komik açar, bunu koyuyor, tank 60 ton, paletlerin altına bunu koymuş kaldırmak için, bu, bir sözle örneklendireyim, yakın günlerde, kandil akşamıydı bakınız ertesi gün müslüman radyolar müslüman televizyonlar müslüman basın haberi nasıl verdiler filan kandil coşkuyla kutlandı dediler coşku nedir kardeşler şov mu yapıyoruz Allah'a karşı Rabbimize dönüş gecemiz ise eğer kandil geceleri öyle ise ise bunun için ise şenlikler kutlamalar coşkular bademler şekerler simitler pekmezler tatlılar yaparak mı kandil kutlanır bayram kutlanır kandil kutlanır mı? Ama haberlerde çıktı tabi ben medyadan iyi bilecek halim yok haberlerde çıktı. Haberlerde çıktıysa haktır. Buna hayat mı denir kardeşlerim? Nereye doğru götürüyorlar bizi ya? Ne oldu nedir bu halimiz bizim? Herkes eşini boşasın diye bir haber çıksa boşanacağız mı? İnsanız biz ya üstelik Müslüman insanız. Haber mi dinliyoruz? Güdülme operasyonlarına mı katılıyoruz? Kandil coşkuyla kutlandı. Peygamber aleyhisselam ve ashabı Kadir gecesini gözyaşıyla itikafta geçirdiler. Şimdi göreceksiniz Ramazan-ı Şerif gelince Kadir gecesi kampanyaları, eğlenceler, tatlılar, börekler, pirzolalar e Kadir Gecesi kutluyoruz da, Kadir Gecesi kutluyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ayakta ölmüşüz biz ya. Bundan sonra ölüleri de dikey gömmek lazım. Ayakta öldü herkes zaten. İnsanlığı kaybettiğimiz için bunlar başımıza geliyor. Kutlamak, ve tevbe, ve ibadet, ve züht, sözlük olarak bir araya nasıl geliyor ki bu kelimeler? Cenazenizi kutlarım deniyor mu kimseye? Oğlunuz ölmüş kutlu olsun deniyor mu? Eğer bu kandil gecesiyse, Rabbimizin huzurunda bel bükmek, boyun bükmek, gözdeşi akıtmak, umutla sabaha beklemekse, bunu baklavayla mı kutlayacağız biz? Nasıl olsa futbol hayatımız olmuş. Kandilleriyle, geceleriyle, mevlutleriyle de futbol ligine dönmüş senemiz. Her lig bir şampiyon çıkacak tabi da olacak ondan sonra. Hayat, hayat futbol hayatına dönmüş çünkü. Kardeşlerim dengeyi kaybettiğimiz zaman kaybettiğimiz şeyin adı İslam'dır. Müslümanlıktır. Ne? Ne? Sabahtan akşama kadar matem tutan, akşamdan sabaha kadar da yaz tutan, bir İslam anlayışı istiyoruz. Ne de deli dumrul olup, sokaklarda çılgınca dolaşan, camilerde kutlama yapan bir nesil istiyoruz. Bunun ortası olması lazım. Yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek ağlayacağız. Ama bu liberal kafa, her şeyi kapitalist mantıkla düşünen, Asgari ücretli işveren balkurlu diye ayrım yapar gibi, dini de böyle anlayan anlayış tankın altına bu kiri koyu koyan anlayıştır. Bu 60 ton kaldırmaz, 6 ton da kaldırmaz. Çocuklarımızı, aile düzenimizi, vakıflarımızı camilerimizi bu ümmetin hayallerini bu ümmetin umutlarını çarçur edemeyiz bir sonraki kuşağı İslam'ın geleceği açısından Müslüman nesiller açısından çökmüş bir anlayış devredemeyiz biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar enerjimizi taze tutmamız gerekiyor. Maazallah, üç asır sonra, ümmetimizin o gün yaşayanları, bugünkü coşku ile kutlanan kandilleri, rakı ile kutlanan kandillere çevirirse, lanet bugünden başlayacak. Bu denge bugün bozulmuştu çünkü. Bu baraj 20 kilometre ötedeki şehri bastı ama 20 kilometre yukarıdaki dağda sızmaya başlamıştı. Bir dengesizlik yaşıyoruz kardeşlerim. Ya ne yapmazsan yapma, ne yaparsan yap, e, deden Müslüman ya, Allah'tansın sen diye böyle basit İslam'ı sıfırlamış, İbadetleri değersiz hale getirmiş. Bir anlayış peydahı oldu. Böyle Müslümanlık olur mu? Yahudiler bile bu kadar yapmadılar. Yahudiler hiç olmasın Tevrat'ın onda birini bıraktılar. Zararsız, ziyansız ayetlerine dokunmadılar. İhtiyarlara siz böyle yaşayın dediler. Ali bu Yahudilerde bile bu kadar yoktu ya. Faizinden her şeyine kadar serbest. Bitti. Namaz zaten vaktin varsa kılıyorsun. Bu çılgınlık, delilik bu ya da biri çıkıyor. Bana okuyacağım duaları tarif ediyor. 200 sene ömrüm olsa bitmez o dualar. Lan ne zaman namaz kılacağım? Hep dua mı edeceğim ben ya? Bir İslam tarifi yapıyor ki, alim Allah. Ashab-ı Kur'an bile gerisinde kalır o İslam'ın. Hayır. Hayır. Vallahi hayır. Billahi hayır ya. Gençlerin hiç nefes almadıkları, spor yapmadıkları, gezmedikleri, gülmedikleri, güreş yapmadıkları, maç etmedikleri bir hayat İslam hayatıdır. Kim diyebilir ya? Ye insanları ürkütüyoruz ki dinimizden. Hayır, Allah'tan korsun herkes. Namaz yoktur demekle. Filan kandil akşamı 150 rekat namaz kılacaksın demek aynı suçtur. Aynı suçtur. Katliamdır bu. Sabahleyin işe gidecek adama bu gece 150 rekat namaz kıl denemez. Bu dengesizliğin faturasını İslamiyet ödüyor sonra. İşte Sultan Fatih fethedemiyormuş da, İstanbul'u bunalmış almış da, ondan sonra filan Evliya Allah çıkmış gelmiş, yavruma yardım edeyim demiş, surlara bir tokat vurmuş, surlar yerle bir olmuş, Fatihte topları atıl, şenlik için atmış topları. aleyküm selam, merhametullah, hoş geldiniz, sabah geldiniz. Nerede Allah'ın ayeti? Oğdu lhammestata'at min kuvvetin. Hani toplar hazırlayın ayeti. Ya şu adamı bir daha çağırsana nedir illallah ettiğimiz Kudüs'ü kurtarsın ya. İsrail'i şöyle bir tokatla denize atsın da biz de bir rahat edelim Cuma namazına gidelim Mescid-i Aksa'ya. İslamiyet'i niye hayal dini haline getirelim ki? Bu yanlış bir yöntem. Ama Allah'ın veli kullarını yok saymak. Allah'ın veli kullarını çapulculara denk tutmak bu da haram bir iş. Allah'ın dostları elbette Allah katında değerlidirler. Ama İstanbul'u Leventler fetheder, Leventler. Delikanlılık işidir İstanbul. İstanbul delikanlıların işidir. Kardeşlerim, ne yazık ki, bu mübarek dinimizi, kendi elimizle tarumar ediyoruz. Ya bir tarafa çekip hepten berbat hale getiriyoruz. Ya da öbür tarafa çekip hiç kullanılmaz hale getiriyoruz. İmanımız dengeli bir imandır. Bakınız dikkat ediniz dengeli bir imandır. Biz Muhammedun Resulullah diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam efendimize peygamberimiz diyoruz. Bir insan çıksa Muhammed tanrıdır dese maazallah. Müslüman olur mu o insan? Olamaz. Bak imanımızda denge var. İmanımızda denge var. Peygamberi bile bir yerden yukarı çıkarmıyoruz. İman budur. Ashab-ı kiramı ne kadar seviyorsun sorulsa bir rakam veremem. Ama biri çıkıp dese ki ben Ebubekir'i Allah'a sevdiğim kadar seviyorum. Haşa. Mümin olmaz bu insan. Ebubekir yükselir ama Allah'a kadar değil. Resulullah kadar değil sallallahu aleyhi ve sellem. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra koy Ebu Bekir'i nereye koyuyorsun artık. Aç gözünün bebeğinin içine koy. Ona bir şey yok. Ama Resulullah'ı yukarı çıkardın mı, sellem, iman gider Allah muhafaza buyursun. Bak imanımızda bir denge var. Denge ümmetiz. İbadetlerimizde denge var. Ben sabaha kadar namaz kılacağım diyen adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aferin be, aferin be. Ne güzel ya sabah kadar namaz kılan ümmetimden delikanlar var buyurdu mu? Çek git, çek git buyurdu. Benden değilsin ki sen. Ya o namaz kılana çek git denir mi ya? Fale ise minni. Sen benden değilsin denir mi ya? Namaz kılacağım diyor adam. Namaz kılacağım diyor. Yo ibadette aşırılık yok. Namaz dinin direği ama evin her tarafı direk olursa nerede oturacaksın sen? Dört tane sağlam direk olur. Bir de ortada geniş dairen varsa beş tane direği olur bu evin. Her yer direk. E nerede duracaksın? Yok öyle. İslam hayatın dinidir. Hayattan koparılmış, göklere çıkarılmış bir din olmaz. Göklerdekiler İslam dinine mensup değiller. Bu bir aşırılıktır. Kadın doğum yapacak. Bir günü kalmış. 4444 Yasin-i Şerif okursan sancısız doğum yaparsın. Be Allah'tan az korkar insan. Be saat eker. 24 saati kalmış bunun. Yasin-i Şerif 6 sayfa. 4444 defa Yasin okusa bu kadın. Diyelim ki okudu. Yahu, Yasin Yasin Yasin dese 4400 defa diyemez bunu. Olmayacağını biliyorsun da, niye Allah'ın kitabından bir sureyi alet ediyorsun bu sahtekarlığına? Meryem annemiz bile, kainatın en büyük mucizelerinden birini gerçekleştirecekti, kolay doğum yapamadı. Doğumun kolay olmaz. Analık, ucuz analık olur o zaman. Ucuz analığa razı mı kadın ki doğumun ucuzuna razı olsun? Varsa doktorun ilacı versin ilaç. Bakın ne hale getiriyor. Olmayacak bir şey söylüyor. Sonra da diyor ki ama bunların hepsini bir abdestle okuyacaksın. Bir abdestle. Bir abdestle. Ya ya. Yedi gün sürecek bu okuma. Yedi gün bir abdestle doğumuna bir gün kalmış kadının. Ben sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum gülemiyorum sizin gibi Rabbime sığınıyorum Recep duası Şaban duası Ramazan'ın her gecesinin duası Recep'in birinci duası ikinci duası Recep ayı 29 gün 36 duası var hasbunallahu ve ni'mel vakil hasbunallahu ve ni'mel vakil öbür taraftan kardeşlerim adam bedevi Bedevi. Ne demek bedevi? Medeniyet görmemiş adam demek. Gelmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi ya. Sen insanlara ne istiyorsun, ne getirdin bize demiş. Kelime-i şahadet buyurmuş Efendimiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> tamam demiş. Namaz beş defa. Tamam buyurmuş adam. Varsa zekat, zekat olur demiş e oruç olur ömründe bir defa da hac bak Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem hiç başka bir şey yapmayacağım haberin olsun hadi selamun aleyküm demiş bedevi hemen Ömer çağırıp kafasını vurdu değil mi adamın hayır ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dediği gibi yaparsa kazandı buyurdu dediği gibi yaparsa kazandı hani Recep duaları hani 4444 4449 499'luk dualar yaşanmaz kaldırılamaz bir din zulüm görmüş dindir bu zulmü müslümanın eliyle görmemeliydi din Hepimizin kirko, yani kaldırma oranı farklı kardeşlerim. Bir kısmımızın serveti vardır, o parasıyla nafile ibaret yapacak. Bir kısmımızın bedeni, sağlığı yerindedir, işi önemli bir iş değildir. O oruç tutacak, oruç nafilesini yaşayacak. Bir kısmımızın dili güzeldir, bol bol Kur'an okuyacak. Bir kısmımızın bunların hiçbirini yapacak, nafileler bölümünde. Yani fazladan olan, farz olmayanlarını yapacak takati yoktur. O da gidecek bir vakıfta yetim çocuklarla ilgilenecek. Hepimize göre iş ayarladı Allah. Bu kirkoların hiçbiri lüzumlu değil, lüzumsuz değil. Herkese göre çünkü. Bir, bir buçuk tonluk taksi için kendisi 500 kilo gelen bir kirkoyu bagajda niye taşıyacaksın ki? Bagajına sığmaz o arabanın zaten. Küçücük bir kirko sana yeter. E bir kamyonun direksiyonundan küçük bir kirko ile da kamyonu nasıl kaldıracaksın? Demek denge bulunması gerekiyor. Hepimize göre bir iş ayarladı Allah. Hepimizi de bir işe göre ayarladı. Bazı Müslümanları da hocaların Müslüman olup olmadığını ölçmeye ayarlamış herhalde. Filan hoca Müslüman mı? ehl Sünnet mi? Filan hoca niye böyle dedi? Nerede dedi? Demişler diyor. Sen kirko bile değilsin. Çoban çomağısın sen. Arı kovanına sokuyorlar seni, arıları rahatsız ediyorsun. Başka bir işe yaramıyorsun. Kardeşlerim, ahlakta da dengeli bir ümmetiz. Hani itikatta, ibadette, ahlakta da dengeli ümmetiz. Anaya babaya saygılı ol, amcana saygılı ol, diyor Allah, peygamberi, Yaşlıya saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Kim bizim büyüğümüze saygı göstermezse bizden değildir diyor. Peki yaşlıya saygı göstereceğim diye caddede eğilip ihtiyarların ayağını öpsem. Ahlak mı bu? Bu zillet ahlak değil. Ahlakta da dengemiz var bizim. Ahlakta dengemiz var. Eve gelen gelin, evdeki kocasının, Babasının elini öper tabi. Ahlak bu. Örfte varsa böyle bir şey. Vay be o gün ziyarete gelen 20 tane yabancının da elini öpecek. Bu ahlak değil. Edepsizlik bu. Böyle ahlak olmaz. Biz dengeli ahlak sahibiyiz. Babaya hoş geldin der. Elini öper. Diğerlerine de hoş geldin uzaktan derse der. Ahlak bu. Her şeyde ahlaklı olmak zorundayız. Her şeyde de denge. Sahibi olmak zorundayız. Kardeşlerim dengemizi kaybedince köprüden düşeriz. İster çok yükün olduğu için kaybet dengeni, istersen ayağın kaydığı için kaybet. Dengeni kaybettin düşeceksin, çaresi yok. Bu sebeple biz dünya hayatından bir dakikamızı bile feda edemeyiz. Malımızdan bir kuruş bile helal geldiyse bize lüzumsuz değildir. Her gün beş defa mecburen namaza duruyoruz. Her gün selam vermeden önce namazdan ne diyoruz? Rabbena, Âtina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Var mı namaz kılmayan sormayayım var mı namazda bunu okumayan da sormayayım, bir kerecik olsun bunu tefekkür edelim, bak namaz kılıyoruz, sabah namazı kılıyoruz, Rabbimizin rızası için, dünya kelamı konuşmadığımız, kimseyle ilgilenmediğimiz, kıbleye dönüp kıldığımız bir namazı, bitirmeden, ne diyoruz Rabbena, Atina fid dünya, fit dünya haseneten, Rabbimiz, Dünyadayken bize bol bol ver ya Rabbi diyoruz. Nasıl dünya gereksiz ki? Niye batılıların oluyormuş ki bu dünya? Ne iş var batılıların bu dünyada? Geldiler de zaten hayatı zehir ettiler. Dünya müminindir. Olduğu gibi müminindir. وَفِ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de bol bol güzellikler ver bize ya Rabbi. Dünyamız bu bizim. Dünya bizim kardeşlerim. Eğer İslam tanınacaksa, filancadan mı filan hocadan mı? Dur, dur bir dakika ya. Biz namaz kılan adam değil miyiz? Namaz kılan kadın değil misin kardeşim sen? Rabbena fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten demiyor musun ya? Şu terazide durma, Dengede durmanın bu kadar güzel örneği olmaz herhalde. Ya o namaz kılarken Allah'tan dünyalık istiyorsun ve bu Kur'an ayeti, bu Bakara suresinin 201. ayeti kardeşlerim. Bakara suresinden ayet bu. Müminler derler ki diyor Allah, derler ki demek böyle dememizi istiyor. Rabbena atina fi dunya hasana. Vafile ahireti haseneten, dünyada bize güzel bol bol ver ya Rabbi, ahirette de güzellikleri bol bol ver ya Rabbi. Denge bu ya, mümin cennete de koşar, dünyaya da koşar aynı anda. Cenneti bırakıp dünyaya koştuğun zaman Yahudi kafalı olmuş olursun. Sadece cennete koşup dünyayı bıraktığın zaman da Hristiyan kafalı olursun. Onu da istemiyor Allah dünyayı bıraktı gitti ha, papazlar biz öyle bir şey emretmedik onlara Allah buyuruyor biz öyle bir şey emretmedik Kur'an bu Kur'an'ımız dünyayı Yahudi'ye bırakın kafire bırakın demiyor ki bırakmayın diyor bırakmayın diyor Allah siyaset şeytan işi değil siyasete bulaşan şeytanlaşabiliyor öyle diyebilirsin Şeytan değil, siyaset hayattır. Ekonomi hayattır. Müslüman hayatı bırakar da nasıl yaşar ki bu dünyada? Biz ölü müyüz? Biz melek miyiz? İnsanlığımızı din motifli sloganlarla ihmal edemeyiz kardeşlerim. Burada din motifli slogan kullanmamız doğru değil dinimize iftiradır daha takva daha takva ne demek daha takva ya? daha takva daha zenginlikle daha kolay olur Ebu Bekir'i görmüyor musun radıyallahu anh Abdurrahman ibni Avf'u görmüyor musun Toprağa tutsa altın olacaktı neredeyse o kadar zengin adamdı aşereyi mübeşşer eden ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ömrünün sonunda şu dini bugünlere getirdik ama Ebu Bekir'in malı kadar da hiçbir şeyden istifade edemedik diyor ya Müslüman Ebu Bekir olur zengin olur zenginliğini Allah'ın dinine hizmet ettirir Müslüman lüks araba kullanabilir mi? cevap yine sabah namazına gideceğim mi o arabayla? gideceksin Yolda gördüğün üstü başı kirli bir çocuğu, bir kadını, bir ihtiyarı bu arabayı kirletir deyip gaza basıp gitmek yerine durup Rabbim bana verdi ben de bu gariban kulu götüreyim diyecek mi gene? Bu arabanın hakkı Allah yolunda kullanılmaktır deyip beş tane talebeyi haftada bir gün ben sizi derse götüreyim diyecek mi? Dünyanın en pahalı arabasını alsana helal olsun. Helal hoş olsun. Ama sen ucuz araba kullandığın zaman seni tanıyorduk biz. Bu yabancı eğri büğrü arabayı kapına getirdikten sonra seni tanıyamayacaksak sakın o arabaya binme. Bir arabadan değerli görüyoruz seni biz müminler olarak çünkü. Sen arabayı satın al, araba seni satın almasın. Sıkıntı arabaların bizi satın almasında. Biz evleri satın alalım canım tapusunu da alalım, ama evler bizi satın alırsa vay halimize, vay halimize, sen 45 metrekare evde otururken, haftada bir gelip ziyaret ediyorduk seni, 400 metrekarelik dubleks evin oldu, bir türlü girecek yer bulamıyoruz eve, cinler mi doldurdu bu evin içini, senin evin büyümüş, yüreğin küçülmüş, Evin üç büyüsün, yüreğin altı büyüsün. Bütün evlerde sana helal olsun o zaman. Çünkü sen yürümeyi biliyorsun, Allah'ı unutmuyorsun, ümmet olduğunu unutmuyorsun. Kardeşlerim, şeytan sürekli bize düşmanlık yapacaktır. Bunu biliyoruz. Şeytan bunun için yaratıldı zaten şeytanın vazifesi şişt, şişt deyip bizi aşağı düşürmektir baksana baksana deyip bir baktıracak aşağı düşürecek şeytanın vazifesi bu bunun için Allah onu yarattı onu Allah önümüze çıkardı bizim vazifemizde direksiyondayken kimsenin şitlerine bakmamaktır sen araç sürüyorsun cennete giren bir araç yürüyorsun cennete doğru yolun var senin ona buna bakamazsın. Levhalara bak sadece. Reklam panolarını okuma. Yön levhalarına bak. Kaç kilometre kaldı ona bak. Senin bindiğin bu cennet yoluna giden arabada, cennet yazınca iki nokta hep sıfır kilometre yazar. Hiçbir zaman yüz senen kaldı demez. Sıfır senen kaldı der. Bunu düşün. Sana şeytan bir şey yapamaz o zaman. Fakat kardeşlerim, şeytanın eskiden beri taktiklerinden biri ibadetle de vurmaktır. İbadetle de vurur. Nasıl ibadetle vurur? Çocuğunu sadakaya muhtaç edip başkasına sadaka verirsin. İbadetle vuruyor şeytan. Cemaatle namaz kılmıyorsun çünkü evde sabaha kadar namaz kıldın. İbadetle vuruyor. Sürekli başkalarına Kur'an öğretiyorsun. Kendin hiçbir nafile ibadet yapmaya vaktin yok. İbadetle vuruyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok sevdiğin bir yiyecekten tıka basa seni yediriyor. Gıda zehirlenmesi yaptırıyor sana. İbadetleri bu kıvama getirmemek lazım. Peki dengeyi nasıl kuracağız? Allah'ın farz ibadetleri bellidir. Bu farzlardan milim tavizimiz olamaz. Allah'ın haramları da bellidir. Bunlardan da asla taviz veremeyiz. Alkolden taviz yok, faizden taviz yok, zinadan taviz yok, kumardan taviz yok. Yok, yok, yok, yok taviz yok bunlardan. Geriye ne kalıyor? Nafileler. Yani müstehap ibaretler. Nedir onlar? Muharrem orucu, her ay üç gün oruç tutmak, pazartesi, perşembe günü oruç tutmak, her gün bir cüz Kur'an okumak, her gün şu ibadeti yapmak, her gün tesbihat yapmak, sabah namazından sonra yüz defa şunu söylemek, akşam namazından önce yüz defa şunu söylemek, hepsi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem talimatıdır. Hepsi ümmeti Muhammed'in eczanesinde reçete gibi vardır. Bu eczane. Bir, insan eczaneye gidip, bu raflarda ne var? Bunlarda vitamin hapları var, ver hepsini. Diyor mu? Ya Senin bünyen, bütün vitamin haplarından, uygun olacak bir bünye değil ki. Patlarsın. Doktora gidiyorsun, doktor sana diyor ki, D vitamini eksikliği var sende. D vitamini alıyorsun. A vitamini eksik görüyor, A vitamini alıyorsun. Yani yeteneğin ve yapına göre bir uygulama görüyorsun. Nafile ibaretler böyledir kardeşlerim. Kimimizin oruç tutma yeteneği iyidir, o orucuyla Rabbinin rızasını fazladan kazanacak. Kiminin de kan şekeri düşüyor, her pazartesi, her perşembe karısıyla kavga ediyor. Ya bu adam bugünlerde bir uğursuzluk var. Tüh yazıklar olsun bugünlere mi diyeceğiz şimdi. Pazartesi, perşembede uğursuzluk olur mu hiç? Bu adamda akılsızlık var. Uğursuzluk yok. Pazartesi, perşembe orucu sünneti müekkededir. Mübarek sünnetlerdendir. de kan şekeri düştüğü için, işinden, gücünden, yapından, bünyenden dolayı böyle bir sıkıntın olduğu için sen eğer oruç tuttuğunda sinirleniyor da o günü kavga ile geçiriyorsan Çocukların pazartesi olmasa bu hafta diye dua edip duruyorlarsa, babamız delirecek gene diye, annemiz gene huysuzlaşacak diye, çocuklar pazartesiyi takvimden yırtalım diye düşünüyorlarsa eğer, sen niye pazartesi oruç tutuyorsun kardeşim? Ramazan orucu yeter sana. Sen ne yap o zaman? Pazartesi günü peki ben kaçırayım mı? Niye kaçırıyorsun? Niye kaçırıyorsun? O gün bir cüz Kur'an oku, bak bakayım oruçtan aşağı kalıyor mu? tesbihat yap o gün bin defa salavat getir o gün subhanallah te de bin defa otobüs durağında beklerken la ilahe illallah de o gün nafile ibadetler bir çeşit değildir ki neyin farzı varsa onun nafilesi de vardır yedeği vardır yani İlla ben vakfa gideceğim niye vakfa gidiyorsun sen ümmeti Muhammed'i yalnız bırakamam Ümmet-i Muhammed'in desteğe ihtiyacı oldu. Doğru. Efendi, bir gel bakayım buraya sen. Sen geçen hafta bize demedin mi yeni bebeğim oldu. He dedim. Kaç günlük senin bebeğin? Bir haftalık. Yani hanımın loğusa değil mi? Evet. Senin büyük çocuğun kaç yaşındaydı? İki yaşında. O da bebek değil mi? Evet. Kime bıraktın onları sen vakfa geliyorsun? Onlar ümmetten değil mi? Onlar Yahudi neslinden mi? Onları kime bıraktın sen ya? Anasına bıraktım. Lan lohusa kadını kime bıraktın? Senin ne işin var vakıfta ya? E ümmeti Muhammed'in yardıma ihtiyacı var. Sen başına bela alma bu ümmetin başka yardım istemiyoruz senden. Sen bu ümmetin başına bela alma. ya. Sen lohusa kadını bırakıp iki yaşında bebek bir haftalık bebekle, apartmanın ortasında yapayalnız bırakmışın kadını, nereye geliyorsun kar? e vakıfta toplantımız var, ya sen Mehdi misin gelmesen de olur o toplantı, de ki arkadaşlar, hanımımın doğumuna 20 gün var, en az da 40 gün, ben 60 gün yokum, niye, bu vakıf ümmetimin hizmeti, elbette, elbette orada olacağım, ama bu kadın ve o çocuk da Allah'ın emaneti bana, ben işten kaçmıyorum. Cuma namazı vaktinde ben Kur'an okuyayım deniyor mu? Cuma'ya gidiyorsun. Her şeyin bir vakti var. Denge diniyiz biz. Bu dengeyi bozan, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını karıştırandan daha fazla hata işler. Hayattan kopamayız kardeşlerim. Vurgulamak istediğim budur. Hayata tapınamayız ve hayattan kopamayız. Dünya ne putumuzdur, ne çöpümüzdür. Biz niye ümmeti Muhammediz? Bu dengeyi kurduğumuz için ümmeti Muhammediz. Allah ruhsat vermiş, beyefendi ruhsat kullanmıyor. Niye kullanmıyorsun bu ruhsatları? Allah izin veriyor. Daha takva. Daha Müslümanca. Bu kıt anlayış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da oluvermiş bir defasında, Ayşe annemiz, radıyallahu anha, İmam Bukhari'nin, 7301. hadisi şerifidir bu, bir olay anlatıyor, diyor ki bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bir uygulama yapacaktı bir şeyde, ne olduğunu söylemiyor, yani böyle, örneklendireyim iyi anlaşılsın, sadece örnek olarak, hadiste böyle bir şey yok, mesela 10 rekat kılacaktık, dört takılsanız olur. Şeklinde kolaylaştırmış onu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şeyi kolay olanını tavsiye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor Ayşe annemiz. Bazı Müslümanlar bunu yakıştıramamışlar peygambere Aleyhissalatu vesselam. Yakıştıramamışlar. Taviz verildi dinden gibi anlamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gitmiş bu. Ve buyurmuş ki Bukhari'de 7301. hadis-i şerif. Buyurmuş ki birilerine ne oluyor yahu demiş. Benim uygun gördüğüm şeyi taviz kabul ediyorlar. Allah en iyi bileniniz ben değil miyim? Allah'tan en çok korkan ben değil miyim? Hiç Allah'a isyan eder miyim ben? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden daha takva olur mu insan? Dinimiz, Muharrem orucunu, pazartesi orucunu tutarsan mükemmel olur. Sana büyük sevaplar verir Allah demiştir. Ama farz değildir bu. Bunu farzlaştırdığın zaman hata etmiş olursun. Bu bir yarıştır. Kim ne kadar ilerlemek istiyorsa yarışta o kadar iş yapacaktır. Öbür mümin de oruç tutanların iftar sofrasını döşeyecektir. O da ondan sevap kazanacaktır. Ama Ramazan'ı hepimiz tutacağız. Farzlarda taviz yok. Bütün bu sözler farzlarda değil. Ama farzlarda da yapılacak bir şey var. Adam on adım yürüyemiyor. Ayaklarında şu şu şu sıkıntılar var. İlla ayakta namaz kılacak. Niye? Allah böyle buyurdu. İde de aynı Allah hastaysanız oturarak kılın dedi. Sen Yahudiler gibi Allah'ın bir emrini alıp ömür emrini bırakıyor musun? Ne yapıyoruz kardeşlerim? Tuzağa düşüyoruz. Hangi tuzağa? İblisin tuzağına. Tuzak ne? İbadet üzerinden ayak kaydırma tuzağı. Rabbim seni ancak bu kadar kaldırma kapasitesiyle yarattı. İnatlaşma. Altına girersin ve ezilirsin. Bu söz de bana ait değil kardeşlerim. Kirikoyu ben getirdim. Ama sevgili peygamberim ne buyuruyor? Bu din güçlüdür. Bu din ağırdır. İnatlaşmayın altında kalırsınız buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Teheccüd kadar değerli nafile bir namaz yoktur. Şoför kardeşlerim, mesleği şoför olanlar teheccüde kalkmasınlar. Çünkü sen teheccüde kalkacaksın, uykunu böleceksin, sonra trafikte insana can ve mal zararı vereceksin seni hiçbir teheccüd kurtarmayacak ahirette bir trafik kazasında maazallah bir çocuk ezersin 80 sene teheccüd yetmez sana kıyamet günü teheccüd nafilelerin sultanıdır daha ötesi yok nafile ibadetlerin namazların sultanıdır gece kılınan teheccüd ama ne diyorum sen otobüs şofuru musun? Teheccüd kılmayacaksın diyorum. Katillerde kıl teheccüd. Niye? Sen zaten amme hizmeti yapıyorsun. Besmele ile o direksiyona oturduğunda helal iş yapıyor. Yanlış işler yapmıyorsan Allah'ın izniyle ibadet halindesin. Çocuk çocuğunun maişetini kazanıyorsun. Sana o yeter. Öğretmen kardeşlerim. Sabahleyin derse geliyor ki sinir küp. Neden? Gece teheccüdde kalkmış. Uykusuz. Bırakıver. Ümmetimin çocuklarını yetiştir. Onlar namaza kalktıkça Allah'ın sana yazdığı sevaplar yeter sana. Denge kurmak zorundayız kardeşlerim. Hiç kimse hoca efendi de olsa, şeyh efendi de olsa, imam azam da olsa bize eczaneye git o bir rafların bir tanesi hep vitamin hapı onlardan birer tane al çorba yap ye demez diyemez derse yanlış söylüyor bu eczane dinimizdir nafilelerimiz binbir çeşittir sadakasından vesairesine kadar hastaya gidip geçmiş olsun demekte de bir naf nafile ibadettir mümine tebessüm etmek nasılsın güzel kardeşim demek nafile ibadettir onu yap. Hepsini yapacağım demek, bütün vitaminleri yutacağım demektir. Sen vitaminleri zehirleştirerek yutmuş oluyorsun o zaman. Kardeşlerim, iyi biliyorum ki, teamüllerle, yaygın geleneklerle, ters düşmek, ağır faturalar ödemeyi gerektiriyor. Bu kirikoyu ben size göstermek zorundayım. Gösterdim. Bu birilerinin arabasına ters düşmüş olabilir. Sizler beni dinleyenler olarak da, ya ne yapıyorsun bu adam be? Biz ne güzel kermese gitmiştik. Diye beni ters anlamış olabilirsiniz. Ama burada biz, şimdi beni dinleyenler, sizler yalnız mıyız? Burada Allah'ın melekleri var. Ne kadar? Allah bilir. Milyar, trilyon melekler bizimle. Hadi ben yanında melekleri hak etmeyen biriyim. Sizlerin içinde salih kulları vardır Allah'ın. Onunla milyonlarca melekler gelmiştir buraya. Bu sözler kaydedildi. Ben bu sözlerin hesabını vermek üzere dirileceğim bir gün. Rabbim o gün bana yardım etsin. Sizlere de yardım etsin, dinlediklerinizin hesabını vereceksiniz. İslamiyeti yaşanmaz, altından kalkılmaz, din haline getirenlere de Allah akıl fikir versin. İslamiyeti hayalet, din haline getirenlerin de Allah hidayetini nasip etsin. Diyorum ki, inşallah kıyamet günü de, bunun karşılığını Rabbim'den cenneti olarak bulacağım. Müslümanlığımız insanlığımızdan dolayıdır. İnsan olduğumuz için Allah bize mükellef tutup Müslüman olacaksınız dedi. Hayvan olsaydık, melek olsaydık, taş olsaydık, bulut olsaydık, deniz olsaydık Müslüman olun demeyecekti Allah bize. bedenimiz sağlam diye namaz kılın diyor Allah bize kolumuz var diye ayağımız var diye abdeste elinizi kolunuzu yıkayın diyor kolu olmayan Allah git kol bul abdeste yıka onu mu diyor yoksa yok gitti abdesinde gitti işte kolun yok senin diyor insanlığımızda böyle kardeşlerim kolları olmayan abdest alacak mı yok ona abdest yok insanlığını ahlak, nezaket, medeniyet, sabır, anlayış, büyük bakış, ufuklu bakış, tahammül ve kapasite olarak insanlığını kaybettiğin zaman kaybettiğin şey İslam'dır aslında. İnsanlık bu masadır çünkü. Masanın üstüne bir şey konur. Yoksa masa nereye ne koyacaksın? Evlenen kardeşlerime diyorum ki ne okulu mezun olduğuna değil insanlıkta nerede durduğuna bak önce. İyi bir insanla anlaşmak kolay Allah'ın izniyle. Peygamberim de bana böyle diyor. Önündekilere baktı da ne buyurdu? Sizin şimdiki iyi olanlarınız cahiliye zamanında da iyi adamlardı zaten buyurdu. Gavurken de insandı çünkü o. Müslüman olunca mükemmel insan oldu bu sefer. Kardeşlerim, kaba saba konuşan bir erkek, hocam acaba talak vaki oldu mu? diye soruyor. Talakı bilmem ama insanlıktan çok şey boşandı diyorum. Bir erkek olarak bu sözleri konuşmamalıydın sen. İnsanlık gitti. O gittikten sonra Allah'ın razı olma hali gitti. Rıza gitti. Cennet yokuşa tırmandı. Sen hala kadın boş oldu mu diyorsun bana? İnsanlığımız ve Müslümanlığımızı dengede tutmak zorundayız. Ne insanlıktan taviz verebiliriz ne Müslümanlığımızdan taviz verebiliriz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbiri kendisini hor görmesin buyuruyor. İnsansın sen ya. Niye hor görüyorsun ki kendini? Kardeşlerim, İslam budur. Başka türlü İslam anlayışları da var mı? Var tabi. Herkes kendine göre bir İslam anlıyor nasıl olsa. Ama, bu İslam, Allah'ın gönderdiği İslam'dır. Kur'an'ımızın tarif ettiği Müslümanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabına yaşattığı Müslümanlıktır. Sünnet böyledir. Hayattan kopanlar, camiye de gitseler, İslam'dan uzak kalırlar. Bunu söylemek istedim. Velhamdülillahi Rabbin Alemin.